Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Ee, bir ay evvel işçi arıları anlatmaya başlamıştım. Ee, ondan sonra bir ara verdim. Çünkü iki hafta evvel e, Rotterdam'daki DAKAKR projesini yeni gördüğüm için anlatmak istedim. Ee, onun için bir ay ara verdik ama bugün tekrar işçi arılarının e, anlatımına devam edeceğim. Uzun olduğu için bazı şeyler e, programının sonuna doğru hatırladığım şey, e, anlattığım şeyleri hatırlatayım dedim. Ee, i̇şçi arılar dişidir ama kısırlar, İşçi arı kovanın en çok olanıdır, kovandaki tüm işleri onlar yapıyorlar, hayatının her döneminde başka bir iş yapmak zorundalar. Yazın bir işçi 5-6 hafta yaşar, bunun 3 haftası kovanın içinde, 2-3 haftası kovanın dışında. Kışın sadece kovanın içinde kalıyor çoğu zaman ve tüm kış yaşıyorlar. Yaşıyor. Boy olarak kovanın en küçük bireyidir. İki tane çenesi var. Başında antenler var ki onlarla koklama, dokunma ve işitme yapıyor. Ağızlarında çok uzun, ucunda minicik bir kaşığı olan dilleri var. Başında nektar Nektarı bala değiştirmek için beze ve de larvalarının yemeği arı sütü yapması için bezeleri vardır. Evet, şimdi devam edelim. Onları daha evvel söylemiştim. Şimdi gene e, arının, işçi arının yapısına e, anlatmaya devam edeceğim. Göğüs kısmına bağlı olan üç çift bacakların ön bacakları biraz daha kısa ...ve onlarla gövdesini ve antenlerini temizler ve çiçek tozları arka bacaklarındaki sepetçiklere yerleştiriyorlar. Arka bacaklarındaki uzun yarı yuvarlak tüyler var ki onlar birer minik polen sepetçik oluşturuyorlar. O sepetçik içinde propolis de taşıyabiliyorlar. Ayaklarında petek yapım sırasında birbirlerini tutmaya yarayan tırnakları var turnaklarla mumdan hücrelere yaptıkları sırasında birbirlerine tutturmak için de kullanıyorlar. Karınlarında nektar ve su taşıyabiliyorlar. karnında nektar taşıyıp orada emzinlerle karıştırır veya karışıyor kendisi bunu bilmeden yapıyor ve burada nektarın bal olmaya başlangıcı oluyor. Fucurun her tarafında mini kıllar var, ki polenleri bir çiçekten başka çiçeğe taşıyabilsinler. Ayrıca soğukkanlı böcekler ama sıcağı yaratmak için karınlarını büyütüp küçültebiliyorlar. Ve kovanın ısısını böyle kontrol edebiliyorlar. Kovanın ısısı çok önemli. Daha sonra tekrar onun hakkında konuşacağım. Vücudun bu bölümü ile oksijen de alıyorlar. Gördüğünüz halkalar bu halkalar. Ee, Bal aralardaki halkalar biraz daha az değişik renkler sarıcalardan. sarıcılarda çok büyük bir zıtlık yapıyor. Siyah ve açık sarı fakat bunu bal aralarda kahverengiden daha turuncuya doğru gidebilir. Her türün değişik rengi var genellikle. Gördüğünüz halkalar aslında sert olan dış iskeletinin birer parçasıdır. Çünkü Dış iskeletler var içeride her şey yumuşak başka böceklerde de var belki bazen bir böceğin üstünde bastığınız zaman bir kırk diye bir şey duyuyorsunuz o aslında iskeleti tamamen kırıldığı için duyuyorsunuz neyse o halkaların arasında daha yumuşak bir membran, membrana benzeyen malzemesi ile bağlanıyor halkalar birbirlerine böyle bağlı bağlı o membranlar uzayıp kısalabiliyorlar. Yani bir nevi pompa düşünün. Hani hava yatakları için kullandığımız pompalar gibi. Bu pompala, pompalama hareketi ile tüm aralar vücutlarına oksijen transport ediyorlar. Kovanı sıcak tutmak bilhassa kışın son derece önemli. Zira tüm kış anaya yaşatmak için meşgullar. Eğer 35 derecenin altında düşerse ölmeye e, ölebilirler. Göğüs kısmında iki set kanat da var. Yani toplam dört tane kanatları var. Kanatları ile sadece uçmuyorlar. Onları çırparak kovanı soğukta tutuyorlar. Çünkü sadece sıcak tutmak önemli değil. Soğuk tutmak da önemli. Ve ayrıca koku dağıtmak için de kullanıyorlar, Ona biraz sonra geleceğim. İşte söylediğim gibi arıların dış iskeletleri var. Dış iskeleti sert ama hareket edebiliyor. Yani küçük küçülüp büyülebiliyor. Nitekim nektar taşırken veya su taşırken karınları şişiyor. Yani karnı bir harmonika gibi de hayal edebilirsiniz. Karınların alt bölümlerin, paletlerin veya halkaların arasında ilk üç hafta içinde daha doğrusu 12. ve 17. gün arasında mum çıkartabiliyorlar. Bu yeni petek çıkartmak için son derece önemli. Mumu yapmak için bir sürü bal ye yemek zorundalar. Ee, şimdi değişik şeyler yazılıyor. Başka yerlerde şu kadar, başka yerlerde bu kadar ama üç misli kadar bal yemek zorundalar. Ee, bir misli e, mum yapmak için deniliyor. Onun için anlayabiliyorsunuz herhalde ki mumlu bal süz süzme balından daha pahalı olduğunu, neden öyle olduğunu. Karınlarının Alt bölümünde bir de koku bezileri var, bezileri vardır. Kovanın girişinde duran bazı arılar koloninin kokusu arka bacaklarını kaldırarak karınlarını yükseltiyorlar ve havaya dikiyorlar. Bunu gördüğünüzde çok enteresan bir şey. O sırada kanatlarını çok hızlı çırpıyorlar ve koku bezinden, bezilerinden ki kokuyu dağıtıyorlar. Bunu en kolay bir ol yakaladığınızda görebilirsiniz. Yani diyelim ki bir daldan bir ol bir kutuya aldınız ve ana aldığınız kutunun içinde. Amaç zaten anayı toplamak çünkü o nereye giderse tüm da bu arıların kokularını dağıtım, dağıtımından dolayı oraya giderler. Yani ananın feromonunu takip ediyorlar. Şimdi e, anayı kutuya aldınız ve bir sürü başka arılar fakat bütün arılar hala kutuda değil. O zaman küçük e, kutuyu küçük bir aralık bırakıyorsunuz e, ve girişte hemen bazı arılar koloninin kokusunu dağıtmaya başlayacaklar. Yani göreceksiniz e, ilk iki e, bacağın üstünde duruyorlar, İkin, yani en son arka bacaklarını kaldırıyorlar ve vücutlarını kaldırıyorlar ve e, çok hızlı bir şekilde e, kanatlarını çarpıtıyorlar. Bunu halen grubun yanındaki olmayan arıları çağırmak için yapıyorlar. Kulandıkları bezinin adı Nazonov bezi ve dağıtılan kokunun adı Nazonov feromonudur. Yarım saat içinde tüm arılar ananın yanına geldiğini göreceksiniz. Her kovanın kendine ait olan kokusu var. Daha evvel bunu e, ananın feromonu olduğunu söyledim. Nazonov koloniyi de beraber tutuyor. Nazonov feromonu ne kadar ananın feromonuna eşit olduğunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum çok yakındadır. Bunu bulmaya çalıştım, bulamadım yazılarda. Onun için bu bir varsayım, kendim e, varsayıyorum. E bir de tabii ki karının, karınların ucunda hepimizin bildiği ve biraz da korktuğumuz iğneleri var. İğneleri onların düşmana karşı hayatlarının pahasına kullandıkları silahları. İğneleri bağırsaklarına bağlı ve karın içindeki uçlarında bir zehir keseciği vardır. İğneleri ise ters kılçıklar gibi dikenleri var ve dolayısıyla soktuğunda iğneyi bir daha çıkartamıyorlar. Yani bir e, balık iğnesi düşünün, e, aynı şekilde çalışıyor. Arı, iğneyi dernizden çıkartmaya çalıştığında onun içinde kalıyor ve zehir kesiciyi ve bağırsakları da dışarıya çıkar ve onları kaybettiği için ölür. Yani bağırsakları çünkü zehir kesiciye bağlıdır. Arı onun için sadece en son çağrı olarak sokar. Hiç sokulduğunuzda bakıp derinizde minicik sarı renkli bir toplu iğne kafası gibi bir torbacık gördünüzse bu zehir kesicidir. 18-21 gün arasında yani yaş değil gün çünkü onların hayatları gün ile sayılıyor. 18 ve 21 günlük iken arasında zehir kesiciyi en şiş ve dolu. Nitekim o sırada giriş bekçiliği yapıyorlar arılar. Sokulan yerden arı zehirinin çok kuvvetli bir koku yayılır ve koku öbür arıları da sokmaya teşvik eder. Ben biraz bu sokma, sokma e, ile alakalı şimdi anlatacağım. Evet arıların, e, işçi arılarını anlatıyoruz fakat bu e, insanların merak ettikleri olduğu için bunu şimdi anlatacağım. E, arılara tarafından e, sokulduğunuzda bu durumda en iyi şey... Şokulan yer kapatmak veya köyünüzde duman varsa duman öflemek ve şokulan yerden uzaklaşmak. Ben kendim arı soktuğunda şiştiğim için genellikle arıcı kıyafet ve eldiven giyiyorum. Eldivenle çalışmak o kadar güzel değil ama az ama şişmeler oluyor ve günlerce bilhassa geceleri uyumaya çalıştığımda aşırı derece kaşınmaktansa onu tercih ediyorum. Bayağı ödem topluyor bende. Fakat bazı insanlar arı sokmalarından hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Bir kere bir arıcı ile beraber akşap bir erin, evin duvarın arkasına giren büyük bir grup toplamaya yardım etmeye gitmiştim. Arıcı sadece kafasının etrafında bir bağ, bağlı bir a bağladı Elleri çıplaktı bütün kolları çıplaktı ee, böyle açık bir gömlek giyiyordu ee, ve böyle e, çalışmaya tercih ettiğini söyledi Haikaten daha e, Püfürük yani çok sıcak oluyor çünkü arıcı kıyafeti ve yazın yaptığınız için daha da bayıltıcı kadar sıcak olabiliyor. Ben bazen üşeniyorum bunu giymeye, giymeye çünkü. Hakikaten daha ince iş yapılabiliyor da bu o şekilde. Ama arılar evlerini bozmaktan hiç memnun değillerdi. Ve bir an sonra bizi korkunç bir şekilde hücum, hücum ettiler. Arıcı... Aşırı derece sokulduğu halde katiyen rahatsız olmadı ve hatta iyi geldiğini söyledi. Ben de gülmeye başladım tabii ki. Bazı böyle e, teoriler var. arı sokmalar imün sistemi kuvvetlendirdiğine deniliyor. E, vakat bazı insanlar da bir tane sokarsa bile bayılabilir ve nadiren arı sokulduğunda ölen insanlar var. Her insanın arı sokmalarına değişik reaksiyonlar olabilir. E, evet, şimdi bir müzik arası e, verelim. Ee, çok sıcak olduğu için pek arılarla alakası olmayan ama e, böyle bir şey düşünmüştüm. Summer in the City, e, The Loving Spoonful'dan Summer in the City şarkıyı e, çalalım bugün. Hot town, to be a shadow in the city all around people looking half dead walking on the sidewalk harder than a match here but at night it's different world go out and find a girl come on come on and dance all night despite the heat it'll be all right and babe don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city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 Evet, arılara olan reaksiyonlardan bahsediyorduk. Aslında üç tip reaksiyona bölebiliriz. Bazı insanlar sokulunca biraz acı duyar, ondan sonra geçer. Bu bende mesela sarıca soktuğunda oluyor. Kesin bir ağrı olur ama çok çabuk geçer. Bu genellikle zaten arılarla çalışan ve sık sık sokulduğu için artık resistanslı bir arıcı olur. ...ben de o rezistans bir türlü olmadı. Ee, belki yetere kadar sokulmadığım için ama bilmiyorum. Eğer 10 günde bir sokulursa aracılar artık etkileyenmeyebilir deniliyor... ...ama ben denemedim. Tüm kışı sokulmayınca ilkbaharda tekrar biraz rahatsızlık duyuluyor... ...sonra gene geçebiliyormuş. Bu aracılara geçerli ee, veya çok sokulanlar için geçerli. Başka insanlar da şişme olabilir... Şaşırtıcı kadar çok şişme de olabilir, bende öyle oluyor. Rahatsız edicidir, bilhassa geceler çok kaşınır ve uyutmaz. Ama bu reaksiyon hayati tehdit etmiyor. Üçüncü, üçüncü durum daha ciddidir. Evvela şişme ve kaşınma olur ama çok çabuk sonra mide bulantısı, baş dönmesi, tüm vücuda kaşınma olursa, bu semptomla, semptomlar anafilaktik şok başlangıcı olabilir ve hemen hastaneye gitmek gerek. Böyle bir durum varsa arılardan uzak kalmak gerek. Hatta aracının elbiselerdeki kalan zehir parçacıklar bile bu durumu başlatabiliyormuş. Eğer arılara yakın durmak zorundaysanız bu durumda belki de bir zehir karşıtı taşımak lazım veya tedavi olmak lazım. Alerji, alerjilere karşı iğneler olunabilir. Sokulduğunuzda en iyi şey iğneyi basmayarak fakat bıçak gibi bir sert bir şeyle e, deriye paralel iğnenin girdiği yönüne ters olarak sürerek onu çıkartmaya çalışmak. Eğer başarırs başarırsanız zehir keseciyi daha çabuk boşalır. Eğer basarsanız pardon eğer buna basarsanız e, zehir keseciyi daha çabuk boşalır ve daha çok zehir almış olursunuz. Bunu bir an yaparsanız daha iyi yani bir an eğer çıkartırsanız e, daha iyi olur. Çünkü zehir kesici bağlı olan kaslar bir müddet daha kasılmaya devam ettikleri için zehir vücuda zerk etmeye e, devam ediyor. Arıya bağlı olmadığı halde bile ne kadar zehir o kadar ağrı ve o kadar kaşıntı. Neyse artık sokuldunuz. İğneyi çıkarttıktan sonra soğuk kompres uygulamak çok faydalıdır. Çocuklar sokulunca genellikle daha çok aşı hissediyorlar, acı hissediyorlar. Belki de vücutları daha küçük olduğu için onu bilemiyorum veya çok oldukları için onlara da hemen soğuk kompres uygulanın. Bu şekilde eğer kompres uygulanırsanız zehirin yayılmasını önlem alırsınız. Amonyak sürmekte iyi geliyor. Veya alarm kokusunu saklamak için bir sigaranın dumanı için üzerinde de üflemek. veya körük varsa körükle duman öflersiniz. Çünkü e, sokulduğunda öbür e, arılar bunu anlıyor. Bu alarm feromonundan ve onlar da sağdırgan olabiliyorlar. Tabii ki en iyi şey sokulmamaya çalışmak. Onun için arıların yanında yavaş hareket etmek için. Ve en iyisi e, eğer sokulduysanız ev Oradan uzaklaşmak. Arıların yanında çok renkli elbise giymeyeceksiniz, koku giymeyeceksiniz ve o zaman sizi de rahat bırak bırakacaklar. Arılıkta nasıl davranmanız gerektiğini daha sonra arılarla çalışırken anlatacağım. Arılar, tekrar giriyorum e, işçilere. Arılar mutlaka birbirlerine bağlı yaşamak zorundalar ve işin çoğunu işçi arılar yapıyorlar. Bir işçi arısı nasıl ortaya çıkıyor ona bir bakalım. Ortaya çıkarken de neler yapıyor? İşçi arısı doğmadan evvel hücrenin en alt bölümünü yapışık, dik duran 1.3 ve 1.5 milimlik minicik uzun ince hafif kıvrık beyaz bir yumurta olarak başlıyor. Bu yumurtaları kovanı açtığımda görebilirsiniz ve bu beni her zaman çok mutlu eder çünkü demek ki ana yumurtluyor ve koloni gelişiyor. Bu ara hatırlatayım peteklere bakarken yani e, siz açtınız kovanı ve bir petek çıkartıyorsunuz, bir çerçeve çıkartıyorsunuz ve peteklere bakacaksınız. Peteklere yatay değil, dikey tutmak zorundasınız. Çünkü eğer yatay bakarsanız yani üsttekilere bakarsınız öbür taraftaki hücrelerin içindeki yumurtalar düşebiliyor Fark etmezsiniz çünkü o kadar küçük ama bir sürü potansiyel yeni ara kaybedersiniz. Burada yazık oluyor. Ve dikey bakarken bile çok fazla oynatmayın. Böyle sakin sakin bakarsınız. Ben onu çerçeveye böyle güneşe doğru hafif tutuyorum ve öyle bakıyorum. O zaman görebiliyorsunuz. İlk üç günde yumurta olarak bekliyor. Sonra yumurta yan dönüp... Yatay oluyor, herhalde ağırlaştığı için e, düşüyor e, hücrenin yerine ve işçi, işçi arılar arı süt vermeye başlıyor. Ve yumurtalar açılıp kurçuk veya larve haline alıyor. Onu da e, baktığınızda yan yatan veya kalınca bir virgül olarak görürsünüz. Ve o e, bir şeyin içinde, böyle hafif bir sütün içinde, bir ıslaklık içinde yattığını görebiliyorsunuz. İlk başta halen hücreye doldurmuyor ama altı gün boyunca işçi arılar ona sürekli polen ve bal yediriyorlar. Yani ilk, ilk, ilk üç gün hiçbir şey vermiyorlar. Ondan sonra e, arı sütü veriyorlar. Ondan sonra polen ve bal yediriyorlar. Ve e, larva şişmanlayıp sonra hücreyi tamamen dolduruyor. O sırada dört kere deri değiştiriyor. Ve hücre hala açık duruyor. Yani siz arıcı olarak ...hala görebiliyorsunuz onları. Beyaz beyaz larvalar görüyorsunuz. Ee, yani alışık değiliz bu tür şeylere. Genellikle böyle bir inek, e, aman pardon sinek e, larvalar gördüğünüz zaman... ...iğrenebiliyoruz. Fakat bu larvalar bizi çok mutlu eden larvalar oluyor. Ee, şimdi yavaş yavaş dikey durmaya başlıyor. Dokuzuncu gün başı hücrenin dışına doğru ve karnı olarak olacak bölümü... ...hücrenin altına doğru gelecek... Yani bir insanın bebeğini düşündüğünüzde o da doğuma yakın başı ile doğum kanalına giriyor. Arı da hücreden ilk önce kafası ile çıkacağı için öyle doğacağı için öyle duruyor. Dokuzuncu günde olgun işçi arıları artık tüm hücreyi dolduran larvayı gördüklerinde... Hücreyi polen ve propolis karışımı ile kapatıyor ve larva dört gün içeride kendine bir koza ile örtüyor ve pupa oluşuyor. Pupa iki kere değer değiştiriyor ve metamorfoza uğruyor. Üçüncü günde krizalit haline alıyor. Yani artık dış iskeletinin başlangıcı oluyor ve yedi günde olgun haline gelip yirmi birinci gün hücreden çıkıyor. Bunun için işçiler hücrenin kapağı ortadan kesiyorlar. Yani hücreler bunu fark ediyorlar ki e, olgunlaştı. E, ve e, pardon hücreler mi dedim işçiler mi dedim. İşçiler demek istediğim eğer hücre dediyse. E, ve ana ve erkek arılar kenarları kesiyorlarmış. Nihayet erkeklerin yaptıkları bir işi bulduk. Ona çok seviniyordum. Kapakçıklar kovanın dibine düşer. Ve kovanı temizlerken e, bulursunuz. Genç arı, arının larfı iken yaptığı koza hücrede kalıyor. Yeni hücreden çıkan arılar ilk iki gün önce kendini ve başkalarının hücrelerini temizlemekle meşgullar. Yani bu çok e, bir program. İlk iki gün bunu yapıyorlar, sonra üç gün bunu yapıyorlar, sonra beş gün bunu yapıyorlar vesaire vesaire. Şimdi onu e, konuşmak istiyorum. Ee, ...kendi hücrelerini temizliyorlar... ...içinden pupadan kalan parçacıkları çıkartmaya çalışırlar. Fakat bunu, bu zor oluyor. Bunu daha evvelde konuşmuştum bir programda. Ondan sonra ince bir propolis tabakası ile kap kaplar bütün hücrenin e, içi. Propolisin antibakteriyel e, ögeleri var... ...ve hastalıklara karşı birebir oluyor. Olgunlaşmaları için... Polen yiyorlar o sırada ve yuvanın ortasındaki sıcağında kalıyorlar. Ve böylece başka halen çıkmamış yavruları sıcakta tutuyorlar. Başka aralarda kanatlarının kaslar kaslarını titirerek kovanın içi sürekli 34-35 derecede tutuyorlar. Ee, fazla sıcak olduğunda kanatlarını çılpatarak ventilasyon yapıyorlar. Galiba Bitirmek zorundayım. Evet. E, i̇ki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Aynı şekilde devam edeceğim. Bir de e-mail adresimi, bu programının e-mail adresini hatırlatayım. E, propolisprogrami.gmail.com Evet. iyi günler. Görüşmek üzere.